ayetine yapıyor kapsıyor veyahut da ayet bunları kapsıyor. Amara Allahu Taala al-mu'minin ida saalu nisaa'i nabiye alissat ve's-salam hace ten ve yedhul fi zalika jami'u nisaa' bil ma'na. Bu konuda diyor mana itibariyle bütün Müslüman kadınlar nedir bunun içine giriyor ey en yesaluhum min wara'i hijab. Ve'l-amru Bi kevni suelihinne min vera'i hijab delilun vadihun ala lüzum el-havaciz ve ademil-ihtilat. El ve burada diyor, bu affedersiniz nahoş olan şey olmaması için tek kelime ile bunlar birbirlerinden bir şey istedikleri zaman tek kelime ile mutlak manada perde arkasından, hijab arkasından birbirleri ile gözükmeksizin. Ve bundan önceki dersimizde demiştik ki örne bir örnek. Mesela bir ka, bir erkek veyahut ta bir kadın. Bir erkek kadın mesela diyelim ki eee tanıdığı e, bir arkadaşın hanımından bir şey istemek ister ve telefonu alır mesela telefonu alır, çalar mesela. Orada erkek çıkar. Selamünaleyküm. Ya ot selam vermese de olur. Çünkü bazen bu istime selam meselesi erkeklerin kadınlara veya kadınların erkeklere yabancı erkeklere selam verip vermemesi caiz midir, değil midir alimler arasında ihtilaf var. Eğer hakikaten fitne sus konusuysa ister erkek olsun ister kadın olsun birbirlerine selam vermeleri caiz değildir. Eğer fitne sus konusuysa, eğer fitne sus konusu değilse o zaman selam vermekte bir veis yoktur. Niçin? Çünkü Aissetu sallallahu aleyha ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki selam sözden öncedir. Yani bir kişi bir kişiyle konuşacağı zaman veyahut da üstüne üzerine girdiği zaman ne yapması gerekiyor ilk önce? Esselamu Aleykum. Arap adetlerinde daha önceden ne söylüyor? Masih'e'l-khayr veyahut da sabah'l-khayr Ey günaydın veyahut da hayırlı akşamlar veyahut da hayırlı sabahlar veyahut da bu gibi sözler. İslam geldikten sonra Allah Celle Celaluhu Ali Sattu vessel'e emir vererek Müslümanlar birbirleriyle muhatap olacakları zaman ilk önce selam ondan sonra artık demesi gereken söz neyse o sözü söylemeye çalışacak. Burada kadın mesela telefon baktığı bir erkek ne yapacak burada? Fitne, fitneye vesile olmaksızın veyahut da fitneye sebep olmayacak şekilde efendim işte eee filan hanım e, evde midir?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 konuşmak istediği zaman zaruretten dolayı o zaman ne yapar? Sesini değiştirmeye çalışır. Mesela eee hımarının bir kenarını şöyle ağzına koyar, sesini değiştirir veya hatta elini ağzına koyar, sesini değiştirir ki orada o sesi o erkeğe karşı bir fitne, suskunsu olmasın. Bazı alimler demişler ki tabii bu inşallah ileride ses şeyine geldiği zaman değineceğiz. Bazı alimler de demişler ki e, kadının erkeğe karşı ve ota erkeğin kadına karşı sesi caiz, caizdir, haram değildir. Ancak, ancak fitne söz konusu ise haramdır. Bazı alimler demişler ki kesinlikle karışıklık haram olduğu gibi kadınların erkeklerle, erkeklerin kadınlarla konuşmaların yine mutlak manada haramdır demişler. Tabi ki ihtilaf bir meseledir.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 وجد عليه امه من الناس يسقون. بو آيه tabii burada Musa alay satve selam ile ilgilidir. ووجد من دونهم من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ayetin sonundaki cümleye dikkat ediyorsanız bu abuna şeyhun kabir ay babamız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 bir şekilde iki tane kadın görüyor. Burada erkekler ne yapıyorlar? Hayvanlarına su vermek için orada toplanmışlar. Kuyudan su çekiyorlar. Yani eskide biliyorsunuz kuyulardan elle su çekiyorlardı. Diyor ki: "Ve lemme warada ma'a medyene vecde alayhi ummeten min ennas yeskul." Yani Midyan sularına gelince diyor, baktık ki orada insanlardan bazıları hayvanlarına ne yapıyorlar? Sulandırıyorlar. "Wa vecde min dunihim imra'atein."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 çoğuldur. Tamam mı? Diyor ki, yani size ne oluyor? Derdiniz nedir? Niçin siz böyle yani uzak uzakta duruyorsunuz? Kalete, ey ikisi dediler ki La neski hatta yuslira ria Ey bu çobanlar veyahut da bu hayvanları güten bu erkekler bu kuyunun başından gitmeden biz hayvanlarımızı yaklaştırıp da onları ne yapmayacağız?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 eee caiz olmaması için ne yapıyor? Burada Allah Celle Celaluhu geçmiş ümmetlerden burada kendi ümmetine Allah Celle Celaluhu tarafından örnek veriyor. 7. delil ise yine Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve la taqrabu'z-zina." Tamam? "İnnehu kana fahişeten ve se'a sabile." "La taqrabu'z-zina." Sakın zinaya zinaya yaklaşmayın. Ne demek yani? Nasıl zinaya yaklaşmayın? Ey zinaya sebep olacak şeye yaklaşmayın ve yahut da engel olmaya çalışın. Ey haram bu haramın irtikab edilmemesi için ne yapacaksınız? Engel olacaksınız. Bu tür sebeplere, bu tür meselelere sebep olacaksınız. E, engel olacaksınız. Ey nasıl kadınların ile erkeklerin birbirine karıştığı zaman burada özellikle o kadınlar güzel cicili bicili yüzlü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 Bu zina veya ta zinaya sebep olacak bu tür şeyler Allah katında en büyük günahtır. Ve Allama es-Sadri rahimehullah tefsirin sahibi diyor ki: "Ve nehyu an qurbanihi eblagu min en-nehyi an mujarrad fi'lihi." Diyor ki o şey bizzat bil fiil yapmaktan diyor. O şeyi yapmak için ondan çok daha nedir çok vah şiddetlidir. Liann zalika yashmulu'n nehi an jami' muqaddimatihi ve dawa'i ve dawa'i. Çünkü diyor bu tür şeyler diyor. Mukaddime demek ay bu tür şeye öncü olacak veya ön olacak şeylerdir. Men hame havul hima yushiku en yaqa fihi. Abu Hadid biliyorsunuz. 40 Nevi'de azbla mı iştekleyin mi? Evet. Ne demek istiyor burada? Bir çoban diyor mesela gelmiş hayvanlarını otlaştırıyor. Ve o otlaştırdıkları yer sağda solda ne var? Bahçeler var ve yahut da buğday, arpa, artık o hayvanların nice şeyler var. O hayvanları o bahçeye çok yakın bir şekilde getirdiği zaman bu hayvanların tek istediği nedir orada? Bu bahçe, bu bahçelerden isteklerini yerine getirmektir. Çünkü o hayvanın devamlı gözü orada.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 getirmesi nasıl doğru değilse o iki cinsin de böyle yerlerde karışık bir şekilde olmaları için ne yapmamaları gerekiyor? Olmamaları veyahut da yapmamaları gerekiyor. Ey bu tür sebeplere engel olmaları gerekir. Çünkü bu olduğu zaman bu karışım veyahut da karşılıklık olduğu zaman tek kelimeyle burada Allah Celle Celal'ın haram kıldığı bu فجور ويحط بو حرام حرام ارتكابي دليل يجب تفسيرين صاحبين محمد الشنقيطي رحمه الله ديوركي ولا يصح لعاقلين أن يشكوا في أن اختلاط الجنسين في غاية الشباب ونظارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفحشة ديور ديور هي يعني her akıl veyahut da aklı olan aklı selim olan bir kişi diyor tamam mı? Bu konuda diyor bir miskazlara kadar şüphesi olmaz diyor. Çünkü diyor bu iki gencin veyahut da bu iki cinsin diyor ikisi de böyle tam gençlik dönemlerinde veyahut da şehvet arzularının tam zirvede olduğu anlarda diyor <gülüyor> bu iki cinsin diyor bir araya geldikleri zaman tek kelimeyle birbirlerinden istikleri şey nedir? Bu Allah korusun Allah'ın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 kalbimizde böyle kötü bir şey olmaz. Bu iki cinsi yaratan kimdir? Allah, Allah Celle Celalühüdür. Bu iki cinsi en iyi bilen kimdir? Allah, Allah Celle Celalühüdür. Dolayısıyla Allah Celle Celalühü bu iki cinsi çok daha iyi bildiği bildiği için tamam mı? Bu iki cinsin bir araya geldikleri zaman tek kelimeyle birbirlerinden istedikleri nedir? Bu şeydir.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 cinsi münasebet veya yahutta efendim e, sevişmek veya yahutta ister elle olsun ister sözle olsun. <gülüyor> Delil-8, 8. delil ise yine Kur'an-ı Kerim'den Ghafir suresinin 19. ayeti <gülüyor> diyor ki: "Ya'lemu kha'inatul a'yuni ve ma tuhfı's sudur." Allah celle celaluhu ister kişinin kalbi ister kişinin gözü o kişi ister gözleriyle ister kalbiyle her ikisini de nedir? hain olan kalp veyahut da gözleri bilir örneğin bir mecliste akrabalar birbirleriyle oturuyorlar ve o akrabaların içerisinde bir genç ve bir kız var veyahut da bir erkek ve bir kadın o erkek o mecliste oturan akrabalarından bir kadının bir kadın onun hoşuna gitti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 ve o şehvet nedir tek kelimeyle tek kelimeyle onun ona yani yani fırsat bulduğu an onunla zina yapmaktır. Çünkü erkeğin kadından, kadının erkekten istediği budur. Dolayısıyla burada Allah Celle Celaluhu bu şey bildiği için yani o erkek sanıyor ki ve o kadın hiç kimse onları görmüyor. Ey o mecliste oturanlar. Ama onlar görmüyor Sadak. Onu yaratan görmüyor mu? Allah celle celaluhu ilmi ve sıfatları ile her yerde hazırun nazırdır. Ey her an için ikincisinin üçüncüsü kimdir? Allah celle celaluhu'dur. Allah celle celaluhu arşın üzerinde olmasına rağmen gökte, göl üzerinde veya hutta yerde, yerin altında nerede olursa olsun Allah celle celaluhu'nun ilminden kesinlikle bir şey gizli değildir. Allah celle celaluhu her şeyi gören ve işitende icdendir ve onun görmesi ve onun işitmesi onun şanına layık bir şekildedir. Dolayısıyla bazı şahısların dedikleri gibi ya yani bunu akıl edersiniz de biz görmüştük hatırlıyorsanız bazı şahıslar diyorlar ki Allah celle celaluhu zatıyla her yerdedir. Zatıyla her yerdedir diyorlar. Yani mesela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 Bu tür günahların veyahut da haramların olmaması için Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar ellerinden geldiği kadar ne yapması gerekir, ne yapmaları gerekiyor? Ey engel olmaları gerekiyor. Buraya kadar ayetler veriyor. bitiyor. Bitiyor. Hadi vallahu aleyhi ve salatu vesselam ve barakallahu alayhi ve Muhammed ve ali ve sahbihi vesselam. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûb ileyk. Önümüzdeki derste inşallah eee hadislerden delil olarak ve alimlerin eee E4 mezhepten olan alimlerin delillerini de inşallah zikretmeye çalışacağız. Vallahi ana